Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Kasas Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 88 ayettir. Adını 25. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Kasas, kıssalar demektir. 85. ayet hicre sırasında 52-55. ayetler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 oğullarını boğazlıyor, kızlarını da sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Beşinci ayet. Biz de istiyorduk ki o yerde zayıf düşürülenlere ihsanda da bulunalım, onları hayırda önderler yapalım, onları ötekilerin yerine mirasçılar kılalım. Altıncı ayet. Ve ayrıca onlara o yerde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 Yirmi dördüncü ayet. Bunun üzerine Musa onlarınkini verdi. Sonra gölgeye dönüp çekildi. Ey Rabbim, doğrusu bana indirdiğin lütfundan, indireceğin her türlü hayra muhtacım, dedi. Yirmi beşinci ayet. Derken o iki kızdan biri utana utana yürüyerek ona geldi. Bizim için koyunları sulamanın ücretini vermek için babam seni çağırıyor, dedi.